Birisinden helallik istediğiniz halde hakkını size helal etmezse ne yapılabilir? Burada bakacağız. Niçin hakkını helal etmiyor diye. Yani adamın malını aldı, gasp etti, bunları yaptıysa elbette malını ona ödeyecek. Ondan sonra hak helalliği isteyecek. Eğer o Müslüman hakkını ona helal ederse, ahirette ona göre bir Ecri ona göre bir sevabı olacak. Fakat şerefiyle oynadı, onuruyla oynadı, izzetiyle oynadı. Ona iftiralar yaptı. Ve sonra pek çok şeyi o Müslüman bunların neticesinde kaybettiyse, diyorsa ki, ben sana hakkımı helal etmiyorum. Etmeme hakkı, yetkisi, selahiyeti vardır. Ederse, daha büyük bir ecre, sevaba nail olur. Hakkını helal ederse, peki etmiyor. Ne yapacak karşı taraf? Tövbe etti, istiğfar etti, Allah-u Teala'ya yalvaracak, sadaka verecek, sevabını da kime iftira ettiyse ona bağışlayacak şekilde sadakalar verecek. Bu şekilde Cenab-ı affını isteyecek inşallah.